Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sedası programını geçtiğimiz yıl kıymetli Saadettin Ökten Hocamla Ben bendeniz Kemal Seyar birlikte e, hazırlamıştık, e, sunmuştuk, e, bir sohbet olarak e, devam etmiştik. E, bir ara verdik yaz aylarında e, ve inşallah bu sene yine e, kıştan başlayarak bahara doğru ee, ...devam ediyoruz. Ee, gönül Sedası'nda ikinci dönemde sizlerle yine birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz hoş stüdyomuza. Bulduk, hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Özledik sizi. Biz de öyle efendim, biz de evet. öyle. Şimdi benim için bu program sadece bir radyo programı değil... ...sizden öğrendiğim, sizin dizinizin dibinde Estağ oturduğum... Estağfurullah. Estağfurullah. E, ...yeni tahassüslerle tanıştığım... E, ve e, inanır mısınız kıymetli dinleyenler? Ben hocamı dinlerken sık sık not alıyorum. Çünkü e, çok güzel şeyler öğreniyorum kendisinden. Sağolsun Sağ olsun hocamız da Efendim o bizim kadim kadim e, birikimimiz. Yani bendeniz yaş itibariyle bir de muhit itibariyle o birikimin bir ucuna e, mülaki oldum zamanında. Bu bir lütfu ilahi imiş. Tabi genç yaşınızda bunu böyle hissetmiyorsunuz ama yaş ilerleyince bunu böyle olduğunu görüyorsunuz hı hı. bu birikimin hususiyeti şu bu bize ait bir birikim dünya hakkında söz söyleyen ve sadece bizim bakış açımızı dile getiren bir birikim kirlenmemiş örselenmemiş bir dünya bir zihin ve gönül dünyası imiş ee, Osmanlı'nın son özgün birikimi payitahta oluşan ee, zevkiyle, hassasiyetiyle, duygusallığıyla, e, zihni dikkatiyle yani hiçbir zaman aklı, zihni, zekâ melekelerini ihmal etmiyor ama kalbi melekeleri de hiç hiç ihmal etmiyor bize ait bir bakış açısı. Ben şöyle bunu söylüyorum. Ee, emri ilahinin ve sünneti seniyenin Modern zamanların sonuna tatbik edilmiş hali o hassasiyet bu mekanda ve bu zaman şartları altında yani 19'un sonu 20'nin başında 20'nin ilk ki dünya şartları İstanbul şartları bu mekan ve bu zamandaki problemlere sünni hassas ...duygusal e, ve müteşerri bir bakış olarak ifade etmek noktasındayım. Gördüğüm odur yani. Eyvallah hocam. E, şimdi değerli izleyicilerimize bir kez daha izninizle hatırlatayım. Erkam Radyo'yu dinliyorsunuz. Gönül Sedası programında Saadetin Ökten e, hocamızla. Ben Kemal Sayar e, söyleşiyorum. E, hocam bugün biraz... E, Günümüz dindarlığının problemlerinden, hatta günümüz insanının problemlerinden fakat dindar insana sirayet ettiğinde bence pek sakil kaçan şikayet kültüründen konuşalım istiyorum. Evet. Şikayet bizim toplumumuzun ne adeta saç ayaklarından birisi olmuş durumda maalesef. Şikayet edilmeyen bir yer bulmak çok zor. Hepimiz halden şikayet ediyoruz. ...gelecek daha e, karamsar e, görünüyor, kasvetli görünüyor. Karamsarlık bana sorarsanız kuvvetli bir ideoloji halini almış durumda Türkiye'de. Hı hı. E, tabii bunda yaşadığımız günlerde e, hiç beklemediğimiz... ...hepimizin ruhunu tarumar eden e, gerçek karşısındaki... E, ...gerçeği kabullenme karşısındaki zorluklarımız da e, yatıyor. Yani maalesef e, ülkemiz hiç beklemediğimiz e, zor bir dönemeçten geçiyor. E, e, ama e, bütün bunlara umutla direnmek ve gelecek için bir taş koymak yerine... E, ...kimi insanlar mütemadiyen şikayet etmeyi ve sızlanmayı seçiyorlar. Evet. Bir de şöyle bir şeyden de... ...onu, onu da bağlamak istiyorum izninizle. Sağ olun. Buyurun. Ee, bir reaktif dindarlık görüyorum ben. Ee, etrafıma baktığım zaman. Reaktif dindarlıktan şunu kastediyorum. Ee, başkalarının olduğu yere göre... ...kendi konumunu tanımlama. Aksiyoner olmama. Reaksiyoner evet. olma. Yani kendi düşüncesini... E, ...topluma bir proje olarak sunmak yerine... Ben o değilim diyerek kendi dindarlığını veya e, muhafazakarlığını, e, inancını tanımlama. E, doğrudan çıkıp e, ben şöyle bir şehir i, i, inşa etmek istiyorum, şöyle bir mahalle inşa etmek istiyorum. Toplumun mutluluğu için, refahı için şöyle bir projem var, şöyle üniversiteler yapacağım, şöyle bir tahayyülüm var demek yerine. E, karşı tarafın negasyonu, olumsuzluğu e, onu... Olumsuzlanması üzerinden e, Kendini tanımlama Evet Bilmiyorum belki bu benim Eksik bir gözlemim de olabilir lütfen, lütfen. E, O konuda da ...ben e, düşüncenizi rica edeyim. E şimdi siz bir ruh hekimisiniz, ...bu mühim bir şey ve... E, ...belli bir hassasiyetle... ...hayata bakıyorsunuz. Bu tespit de çok bana... E, ...şayane dikkat geldi. Ama isterseniz önce... ...birinci meseleden e, bahsedelim. Hı -hı. Bu e, şikayet meselesi. Siz söylerken aklıma... ...Şeyl-İslam Yahya'dan bir beyit geldi. Şimdi bu... ...divan edebiyatını biz... E, ...merhum pederin sağlığında... O evde bize yani bir e, Hayatın ciddi bir parçası Olarak bunu talim etmişti Fakat sonra gördüm ki ben e, Yani divan edebiyatı e, Hayatı açıklıyor Şeyh İslam Yahya şöyle diyor Neler çeker bu gönül söylesem Şikayet olur diyor Tabii. Peki söylüyor mu söylemiyor mu bilmiyor Söylüyor esasında da söylesem şikayet olur diyor Efendim e, Baktığınız zaman e, Genel manada hayata Dünyada rahat yok, la rahate dünya, bu bir. Neden yok? Çünkü insan dediğimiz varlık ezel bezminde ki ilahi hitaba muhatap olmuş. Ama sonra o hitabın lezzetini tatmış, almış ruhen bu dünyaya indirilmiş. Hz. Niyazi'nin nutkunda var, ey garip bülbül diyarın kan dedir diyor. Dolayısıyla bir haber ver ihtiyarın kan dedir. E diyor ki çar anasır bentlerine e, urdular gökte uçarken yere indirdiler yani cennetteydin sen ilahi hitaba olmuştun halifetullahsın ruh üflenmiş sana e, gökte uçarken yere indirdiler çar anasır bentlerine urdular madde bentler malum işte ateş su hava toprak hı hı. E, meselesi nur iken adını niyazi koydular diyor sen bir nurdun Allah'ın huzurunda ama bu dünyada cesede girdin. Ee, özgürlüğü hürriyeti bekliyorsun. Vefat ettiğin zaman tekrar uçacaksın o makama. Bir defa yani e, tasavvufi noktayı nazardan bakıldığı zaman e, burası rahat bir yer değil. Rahat olan yer orası. Kurbu ilahi huzur-u ilahi fenafillah makamı bir defa hadise bu. Ha, bir de şu var e, pratik olarak bir toplumun içinde yaşıyoruz. Bu toplumun e, bir zihniyeti var, bir tercihleri var. Zaman zaman bunlar dünyada e, kabul görüyor. Güç kazanıyorsunuz, zaman zaman da kazanmıyorsunuz. Akif'in hemen bir dörtlüğü aklıma geldi bu arada. Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu diyor merhum Akif. Hı hı. Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gül devrini görseydim eğer bülbül olurdum. Ya Rabbi'ni evvel getireydi ne olurdu diyor. Şimdi bu da bana göre çok beşeri bir yakınmadır, bir şikayettir. Ama Akif gibi bir ruh, kanun devrinde gelseydi de gene şikayet ederdi diye düşünüyorum ben. Fuzuli'nin ettiği gibi yani. Çünkü e, onda bozulmuş olanı onarmak yönünde bir ceht var, bir evet. gayret var. Evet. E, o, bu yurdun ...bozuk olmasına, işte sıkıntı içinde olmasına katlanamayan bir ruh evet, olduğu için... Evet. ...orayı görüyor ve hemen tamir etmek istiyor. Hemen evet, aksiyona evet, geçmek istiyor. Evet, evet. Dolayısıyla yani bu bir defa genel bir psikoloji. Bunu söylemek istiyorum Hı -hı. ben yani. Bizdeki o mükemmeliyet duygusu, o tamamlanmış olmak duygusu... ...Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremidir o. Yani içimize öyle bir mükemmeliyet bir ideal veriyor bize halife olarak yolluyor. eksiyiz ama diyor ki hedef budur diyor. O çok güzel bir şey. Aksi halde biz de çok böyle ilkel düzeysiz e, esveli safirliğine doğru yollanmış insanlar e, beşer mahlukat olabilirdik. E, bu var. E, bir hocam e, meşhur ee, bütün eski yazıtlarda da Geçmiş zamandan şikayet var Duvar, Sümer tabletlerinde de <gülüyor> Hiyerogliflerde de <gülüyor> Zaman bozuldu yönünde ha, evet. şikayetler var Her zaman evet. bu böyle ha, Bir evet. defa bunu tespit edelim Evet. Bu beşeri bir hal Peki ondan sonra e, zaman mahdut Hayat mahdut nefes sayılı Annem öyle derdi oğlum derdi nefes sayılı Anne ben ne yapayım salavat getir derdi Yani bir İstanbul kızı Ne kadar güzel Nefes sayılı Boş laflar konuşacağını salavat getir derdi yani. Şimdi nefes sayılı e, e, bize de bir istikamet bir vazife verilmiş. E, emri bil maruf ne anil münker bu bütün Müslümanların vazifesi. nasıl yapacağız elimizden geldiğince. Dolayısıyla şikayet belki beşeri bir hal. Zaman zaman yakın dostlar arasında yahu bu dünyanın da çivisi çıktı muhabbete ben hayır bir şey demem. Ama bunu tahmin etmemek lazım. ...her gün ne yapabiliyorsak... ...her an ne yapabiliyorsak... ...önce kendi nefsimize... ...kendimize ait borçlarımız var çünkü... ...efendim şimdi soruyorlar fakire... ...yaş ilerleyince... ...hocam ne yapalım... ...ben diyorum ki önce kendinizi tesib edin... ...kendinize bakın... ...kendinizle alakadar olun... ...çünkü insanlar sizin sözünüze bakmazlar... ...sizin efalinize bakarlar... ...halinize bakarlar... ...sözünüz hak olabilir... Hiç mühim değil. Eğer etkili olmak istiyorsanız insanlar üzerinde zaten o etkiyi siz yapmazsınız. O Allah'ın bir lütfudur. Ama sizin üzerinizde tecelli edecek olan güzellik diğer insanları cezbedebilir. Kendi halinize bakın. Sonra eşten dosttan, yakınlarınızdan ufak ufak elinizden ne geliyorsa çok da yüklenmeden, çok da iddialı olmadan... Çünkü zaman geçiyor. Yapsan da geçiyor, yapmasan da geçiyor. Bunu da bir hırs haline getirmeden. değil mi hocam? İşte kendinizdeki evet. eksiği görürseniz şimdi insan hep dışarı bakmak ister. Benim meşhur bir fikram var gene anlatayım size. Amerika'da papaz vaz ediyor. Biraz sonra da iğane toplayacak cemaatten. Hani bu Amerikan kasabalarında küçük böyle kiliseler vardı tahta ama filan. Filmlerde görmüşüzdür. Şu masum yüzler diyor papaz. Herkes arkaya bakıyor. Sem de en arkadaymış, o da arkaya bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> kendisi, herkes biliyor kendisi masum değil yani. Şimdi de böyle bir şey. Biz biliyoruz masum değiliz. Ama ne yapacağız? Kuluz. Evet. Kendimize bakmamız lazım. Ve kendinize bakıp Cenab-ı Allah'a iltica edip, aman Rabbi deyip... ...büyüklerin emir ve nehirlerine, sünnetlerine ittiba edersek bir şekilde yavaş yavaş bazı şeyler olmaya başlıyor. Bunu Allah gösteriyor insanlara. Ondan sonra artık tabii ki zaman zaman beşer olarak bir yani galip vartayı inkar diyor. inkar çukur, inkar çukuru değil mi? Vartayı şikayete düşebiliyoruz. Bu da beşeri bir haldir. Ama velakin olabildiğince bugün güneş açmış, hava berrak akşama kapatacak ama bu arada bir şeyler yapabilmeliyim. O bir, o bir ruhi Tabii. enerjidir. Onu siz daha iyi Tabii. bilirsiniz. Yani... yani tarihin bekleme odasında... ...biz bekleyecek miyiz? Hayır. Yoksa Hayır. E, aksiyona geçip bir şeyler mi yapacağız? Evet. Evet. Çünkü e, öbür türlüsü... ...Kıymetli Hocam... ...bu şikayet kültüründe insanı pasifize eden bir şey var. Sadece şikayet ederek yaşayan bir insan... ...çok serin bir gölgelikte yaşıyor aslında. Ve erogansı yükseltiyor. Tabii. Yani... Ben, ben diyor adam. Yürüyorum şikayet ediyorum ben diyor. O, o anda iş bitti yani çok tehlikeli. Ve şikayet ederken şöyle bir nefsin tuzağı da var. Kendimizi şikayet edilen şeyden ayırıyoruz. Evet, evet. Ya belki benim de kusurum var. Ben tabunlarda. de bu yumağın içindeyim esasında. Belki ben de bu yumağın içindeyim. Belki e, bu memlekette, bu mahallede, bu toplumda eleştirdiğim şeyin e, bir parçası da benim. Benim de bir katkım var. Onu görmezden geliyorum. Evet. ...kendimi temize çıkarıyorum evet. ve e, problemleri başka insanların üzerine yıkıyorum. Öte yanda sadece şikayet etmekle olayı tanımlamış ve kendimi geride tutmuş oluyorum. Evet. Onu düzeltmek için hiçbir aksiyona geçmiyorum. Evet. Ee, bir evet. eylemde bulunmuyorum. Ee, o da çok konforlu bir yer. Çok konforlu bir yer. Ali Şeriati'nin bir sözü var, konfor ruhun bataklığıdır diyor. Evet. Ee, aslında... Zihinsel konfor da öyle. Çilesizlik. Çilesizlik. Çilesizlik. Evet. ıstırap çekmeme. Evet. evet. Herhangi bir ceht içinde olmama. Bütün bunlar işte biraz bize günümüz dünyasında zihinlerimize sarih olan hastalıklar gibi evet. geliyor daha çok. Benim bir İngilizce hocam var. Vardı hala da var çok şükür. İşte biraz böyle konuşuyoruz. O poliglot bir hazret. Hı -hı. Mustafa abi, Mustafa Seçkin. Hı -hı. Biraz böyle daha samimi olunca üle oğlum dedi Eskişehirli Mustafa abi. Bu entelektüel ukalalığını bırak dedi bana. Yani 20'li yaşlardayım filan. Biraz tavfıma gitti, ağrıma da gitti. Yani o işte üniversitede asistansınız bir nesini filan. Bu entelektüel ukalalığını bırak dedi. Doğru söylüyor yani. Mustafa abimizin ellerinden öperiz. Size çok ver. Evet tabii. yani. Evet. böyle bir hadise yani sizi ayırıyor. Bir de yine Uğur Bey'den işitmiştim. Ee, ele geçmezse eğer sevdiğimiz ne çıkar? Eldekini sevmeliyiz. Ne ya, kadar gerçek kabul evet. ediyoruz. Evet. Efendim, evet şimdi bu yani bir tecelliattır bu. Yani biz öyle inanıyoruz. Yani İslam noktay nazarından bakıldığında bütün bunlar bir tecelliyat. Siz de bu tecelliyatı içerisinde bir yerdesiniz. Bu tecelliyatı tabii göreceksiniz. eksiklikleri de isteyeceksiniz ama çok fazla büyütmeye üzerinde bir sarmal inşa etmeye acet yok. Allah öyle istedi, öyle oldu. Ben iyi ki böyle bir eksiklikler var. Bende de bir takım emanetler varsa bezlediğim, sarf edeyim, hizmet edeyim ki belki bir necat vesilesi olabilir diye düşünmek ve bunu yaptıkça da ...pür oluyorsunuz, temizleniyorsunuz... ...hafifliyorsunuz... E, ...etenizdeki taşlar dökülüyor... E, ...tabii... ...kendinize karşı rahat ediyorsunuz... ...anlatabiliyor muyum... Tabii. ...çünkü insan kendini aldatamıyor... ...siz onu çok daha iyi bilirsiniz benden yani... E, ...çoğu insan... ...ikili bir şahsiyet yaşıyor... ...gördüğüm kadarıyla yani... ...bir kendi beni var... ...Yunus'un söylediği bir ben vardır... ...bir de bir ben... ...bir başka ben inşa ediyor insan yani... ...evet... Hadi. Yalan, benlikler, yalan benlikler, gerçek benlikler. O. Bu psikolojide de çok tartışılan bir şey hocam. E, kimi insanlar bir maske gibi o yalan benliklerini gezdiriyorlar. Evet. E, kimileri buna mahrem benlik, kamusal benlik diyor. diyor. E, fakat bazı insanlar işte temel yanılgı şu. Bazılarımız o yalan benliği, gerçek benlik zannetme... ...yanılsamasına düşüyor. Çünkü o yalan benliği kendi inşa edebiliyor... ...o evet. kolay o. Evet. Birçok bir insanı da mesela kabiliyetli adam bir aktör... ...e çoğumuz da ...aynı zamanda yani hayata karşı... ...filan çoluğa çocuğa da karşı... Evet. ...böyle olma. Mesela talebeye karşı aktör olmak lazım ben... Hı -hı. ...11 yıl aradan sonra tekrar akademiye döndüm... baktım ki aktör olmadan bu işler olmuyor... <gülüyor> <bana>. Evet, <gülüyor> Efendim, böyle... Tabii artık Cenab-ı Allah herkesin ne olduğunu çok iyi biliyor yani. Seyirci sizden aktörlüğü bekliyor, bekliyor. zaten. Evet, evet. Bekliyor, evet bekliyor. Belli yerlerde belli davranış kalıpları bekliyor. Evet. O davranış kalıplarını görürse memnun oluyor. Evet. Siz de o memnuniyet isteğini görünce onu vermek istiyorsunuz evet. bazen. Evet. İşte o da bizi hayatta sahicilik meselesine getiriyor, bırakıyor hocam. Galiba günümüzde sahicilik çok büyük dert dindarların da sahiciliği büyük dert. Evet. Yani dindarlıkta da e, poz yapmak, çok e, tabirimi maruz görün lütfen, çok kolay çok aldatıcı. Çünkü yani öyle bekliyorlar. İnsanlar mi? da öyle bekliyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde e, çok da severek zaman zaman katkıda bulunduğum bir e, dergiden e, bir soruşturma dosyası geldi. Eee işte tövbe ile ilgili konu. İşte en ilk tövbenizi ne zaman yaptınız? Ee, i̇şte tövbe ile ilgili pek çok soru. Şimdi düşünüyorum, taşınıyorum. Ee, i̇ki ay, yani neredeyse bir ay önümde durdu o sorular, cevap veremedim. Sonra şöyle bir cevap yazdım. Ee, ama bu hakikaten ruhumun derinliklerinden gelen bir şeydi. Dedim ki ben bu sorulara cevap veremiyorum. Çünkü kendimi olduğumdan daha iyi. ...olduğumdan daha tövbekar... ...olduğumdan daha Müslüman... ...göstermek gibi bir... E, ...kuşku endişe taşıyorum... ...bu sorulara cevap verirken... Hı hı. ...yani samimi... ...ne kadar samimi olabilirim ondan emin olamıyorum... ...ve bu çok hassas bir konu... ...yani herhangi bir konuda bahsetmiyoruz... ...iç dünyamızın... E, ...bir mertebesinden... ...bir derecesinden onu... faş etmekten, onu aşikar etmekten... ...bahsediyoruz... E, ...dolayısıyla... E, yani kendinden em, daha emin olanlar bu soruya cevap verebilir ama ben kendimden çok emin değilim veremiyorum dedim. Ee, hayatın içinde kıymetli hocam e, bu tür samimiyet anlarını izhar etmemizin beklendiği zamanlar da oluyor. Ama böyle kamuya değil. Evet. Yakın bir dostunuza, evladınıza, evet. eşinize, büyüklerinize o olur o. Normaldir o yani insanın Onun da olur tabii. Bir, itiraf, bir mürşidinize tabii, tabii. itiraf Yani ruhunun açılması Bu bir ihtiyaçtır Hatta zaman zaman rüyada olur böyle bir hadise Yani siz Hı. rüyada Bir itirafta bir mutluluğu bir telakki Ruhun ihtiyacı var Ama bu çağ Kemal Beyciğim, Bu çağ her şeyin Kamuyla paylaşıldığı bir çağ Yani hiçbir mahrem yok Gibi görülüyor ben buna muhalifim, ben buna katılmıyorum. Çünkü öyle anlar var ki Cenab-Allah da onu istemiyor zaten yani. Hı hı. Ee, i̇nsan ruhu e, ilahi bir emanet Allah'ın e, bir emaneti. O oraya e, sadece izin verilenler, kaderin izin verdikleri girmeli girebilmeli. Aksiyelde işte o e, o sorallara cevap verirseniz eğer. O ikinci şahsiyet, ikinci benlik orada gündeme geliyor. O inşa edilmiş oluyor. Belki böyle bir soru da sormamak lazımdı. Tevbenin faziletinden bahsetmek. Mesela bizim yine kadim kültürümüzde e, kıssalar vardır. O kıssalar ne zaman belidir, ne mekan belidir, ne şahıs belidir. Çok soyut şeylerdir. Orada işin özü anlatılır. Hiç kimseye onu mal edemezsiniz. Hiçbir mekan, hiçbir zamana mal edemezsiniz. En çok yapılabilecek olan odur. Ama yani bizzat e, Profesör Kemal Sayar'ın cevabı budur dediğiniz anda iş bitiyor. Yani o olacak bir şey diye ben de doğrusu cevap veremem. Öyle bir şey yani. E, belki şöyle de düşünebiliriz. Yani biz öyle anlar yaşıyoruz ki zaman zaman her an tövbe içindeyiz. Yani aman yarabbim dediğimiz anda yani kalben Zaten bu çağda yaşıyorsak ve böyle hala yüzümüz gülüyorsa efendim yani be belli bir enerjimiz elhamdülillah varsa bu aman yarın bir sayesinde oluyor. Evet. Aksiyel şikayet kültürünü selim bir kaplıyorsa girdabına çıkmamız mümkün değil. Onun sonunda Allah Azze isyandır. Tabi yani şikayet kültürünün e, o girdabına kapıldığımız zaman e, her yer o kadar karanlık ve her şey o kadar kasvetli ki. Evet. E, ...o manzara bile bizi felç ediyor hocam. Değil mi? Bir Değil şey mi? yapası gelmiyor insan. Evet. Ee, bir süre sonra da... ...söylediğiniz şeye inanmaya başlıyorsunuz. Ee, o resmettiğiniz dünyaya... ...kendiniz de inanıyorsunuz ve... ...o karanlık tonlardan bir tanesi haline... ...geliyorsunuz. Allah muhafaza. Marguerite e, Yourcenar diye bir... ...Fransız e, romancı ve hikayeci vardır... ...onun çok sevdiğim... ...Doğu Öyküleri diye bir kitabı var... ...orada Wang Fo nasıl kurtuldu diye bir... ...hikaye yazar... E, ...işte imparatorun ...Ressamı Wang Fo... E, ...son e, döneminde... imparatorun ölme mahkum eder... ...Wang Fo... E, ...kurtuluş için bir şey düşünür... E, ...ne yapacak... Ee, ...hikaye şöyle biter... ...Vangfo ee, son resmini yapar yapar yapar... ...en sonunda bir sandal çizer... ...o sandalda Wangfo kendini resmeder... ...ve o sandalda... E, ...imparatorluk şehrinden uzaklaştığını... ...gösterir. Böylece kurtulur. Hepimiz e, bazen e, yaptığımız o resmin... E, ...bir parçası oluyoruz... ...oraya katılıyoruz... Ee, ...ve orada... ...Şe'ahmet Tellalı Allah olarak muhafaza, e, Allah vazifemizi ifade edebiliyoruz. Allah korusun. Allah korusun, evet. E, tam aksine şu günlerde bizim aksiyonel insanlara ihtiyacımız var sanki. Mesela ha, bana ha çok... Şimdi ikinci noktaya geldik, evet. o çok mühim. Evet. Yani mesela e, kıyamet sorunun üflendiğini duysanız dahi... ...elinizde bir fidan varsa evet. gidiniz dikiniz diyor evet. buyuruyor evet. E, Resulullah. Evet. Bana bu çok manalı gelmiştir hocam öteden beri. Tabii. tabii. Aksiyonerliğin e, çıtasını yükseltmesi bakımında. Tanımlıyor. Tanımlıyor. Yeni bir aksiyon tanımlıyor. Evet. Şimdi e, şöyle söyleyeyim isterseniz size. E, yani benim hayatımda bazı mühim noktalar var. Bana göre mühim bunlar yani. E, rahmetli Fethi Bey. E, Allah rahmet e, eylesin. Demişti de. ki. ...işte Amerika'ya gitmek noktasındayım... ...ama burada evliyim, çocuklar var vesaire... ...yetmiş yılların iyice başı yani... ...yetmiş bir senesi... Hı hı. ...dedi ki... ...seni dedi var eden Cenab-ı Allah'tır... ...dedi yani... ...hiç dedi endişe etme... ...hasbine Allah ve nimel vekilde ve yürü... ...dedi yani... ...şunu anladım daha sonra... ...bir Müslümanın var olmak için... ...antiteze ihtiyacı yok... ...çünkü onu var eden bizzat kendisi değil... Onu var eden Cenab-ı Allah. Yani böyle bir Allah itikadına sahip olan bir Müslümanın her yerde yaşama şansı var, yaşama imkanı var. Hiçbir meselesi yok. Çünkü onu Cenab-ı Allah var ediyor. Sonra farklı Tanrı, ben bu rasyonalitenin Gat veya Got veya diyor dediğine Tanrı diyorum çünkü o bizim Allah'ımızla aynı kapsamda bir kavram değil sonra farklı Tanrı anlayışlarını iyi kötü işte öğrendik dostlarımız oldu okuduk ettik filan yani bir Tanrı var güzel yarattı ama insanları dünyada yalnız bıraktı bundan daha büyük bir felaket olamaz yani bir insan için hmm. şimdi humanite ben diyor özgürüm Tanrı beni özgür bıraktı bir kısmı inanıyor Tanrı'ya ama özgürüm diyor. İnsan için bu çünkü insan eksik. Bizim için böyle değil. Bu açıdan baktığımız zaman zaten bir Müslümanın antitez olması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü o varlığını kendi tanımlamıyor. Onu Allah tanımlıyor. Dolayısıyla e, e, yani zihin ve gönül dünyamızdaki Sisleri, bulutları dağıtabilirsek ki çok zor bir şey değil, ama mutlaka Cenab-Allah'ın yardımı e, lazım. Yani, avni ilahi dedikleri eskilerin o lazım. O zaman netleşiyor. Dünya hayatındaki bariyerler, sıkıntılar, üzüntüler her zaman var. E, yine bir büyümden işitmiştim. E, trafik İstanbul'daki 20-25 kiler evvel ee, şöyle oldu hadise hani biraz daha hafilesi mevzu diye ben e, İstanbul'da e, üniversitede çalışıyorum Teknik Üniversitede evimde o civarda hı hı. sonra bir vesile oldu Erenköy'e geçtik e, daha güzel bir ev o zamanki Erenköy daha leziz bir Erenköy falan. fakat trafik meselesi var bunu azettiğim zaman... O zamanda var mıydı hocam o meselesi? Var, Birinci köprü var sadece. Hmm. Ee, azettiğim zaman dedi ki Allah sana o tarafı hissettirmesin dedi. Hakikaten ben o tarafı hissetmedim yani. Birkaç de oradan gittim geldim vesaire. Yani bu çok mühim bir şey yani. Biz algılıyoruz veya algılamıyoruz. Tabii, tabii. Onu siz daha iyi biliyorsunuz yani. İşte bazen... Ee, oradaki şartların fevkinde bir negatif algıya e, duçak oluyoruz o Allah muhafaza. Çoğu kez de inşallah e, oradaki menfi şartlara rağmen biz hiç onları menfi olarak görmüyoruz. Bir başka dünya çiziyor bize Cenab-ı Rabbül Halim. Aslında e i̇şte Müslümanla var olması böyle bir şey. Evet bu izafi bir şey. Evet izafi ama hayat izafi A'dan Z'ye. Tabi. İşte o belki gönlümüze o inşirahı verebildiği <gülüyor> zaman inanç çok kıymetli. Evet. Yani hep hepsi birbirine bağlı. Aman yarabbi dediğin zaman da inşirah suresinin bir ayeti ışıl ışıl geliyor evet. gönlünüze. Hissettirmiyor size o, o şeyi, sıkıntıyı, üzüntüyü vesaire. Tabii. Psikolojide de hocam şöyle bir e, düstur vardır. E, önemli olan yaşadığınız olaylar değil... ...o yaşadığınız olaylara sizin verdiğiniz anlamdır denir. Evet. Yani o trafik e, çilesini... E, ...ben bu benim başıma niye geldi... E, ...deyip böyle kahriyelerle karşılamak yerine... ...ha bu e, madem ben burada bir yarım saat kırk beş dakika... ...bu trafikte oyalanacağım... O, ...o halde vaktimi nasıl kıymetlendirebilirim? Aynen öyle. Aynen öyle. E, ne yaparsam daha güzel vakit geçiririm... Aynen öyle. Efendim, zikir mi yapayım, salavat mı getireyim, getireyim. bir dostumu mu arayayım, evet. açayım bir kitap mı, e, sesli kitap mı dinleyeyim Mesela, trafikte. evet. Aynen. E, bütün bunlardan vakti bereketlendirmek e, mümkün aslında. Tabii, tabii. Ve siz böyle yapınca, size bakan bir takım, bir takım insanlar da diyorlar ki, aa bak hoca böyle böyle yapıyor, farklı bir şey, yapamasalar bile... Hoşlarına gidiyor. Onlar için de bir e, ferah vesilesi oluyorsunuz. Yine aynı şekilde e, ben merhum pederden tevahüs etmişim. Şimdi insan bir takım şeylerle tevahüs ediyor ama e, sonra onun manasını idrak etmeye başlıyor. Sohbet geleneği. işte üniversitede e, saat dörtten beşten sonra dersler filan biter, projeler şunlar bunlar. Bizim odada çay, kahve kaynar. Gelirler çocuklar, asistanlar e, filan. Muhabbet ederiz. ...ne kadar tepeden... ...diğer hocalar da derler ki... ...ne kadar güzel sana geliyorlar... ...keşke bizim de boş vaktimiz olsa da biz de yapsak... ...ben de olur inşallah derdim onlara... ...bu boş vakit meselesidir yani... ...tabii... Ee, ...işte o insanlarla meşgul olmak hadisesi... Tabii. ...çağırmayı bilene gelir... ...evet yani... ...onlar çağırmıyorlar ki gelsinler... ...bir şey yaptığım da yok ayrıca ama... ...öyle görmüşüm gelenek öyle geliyor... ...yani aşağıdan öyle geliyor... ...insanlarla meşgul olmak... Tabii. İnsanlarla. Çünkü bu halen devam ediyor. Her insandan bir şey alıyorsunuz. Tabii. İşte mesela bana insanlar artık bu yaşımda üstad diye bakıyorlar. Hayır. Her insandan bir şey öğreniyorsunuz. Tabii. Çünkü her insanda bir emanet var. Ve o farkına varmadan o emaneti size tevdi ediyor. Tabii. Yaşamak hep öğrenmek üzerine evet. kurulu. Evet. Yani o kadar umulmadık insanlardan o kadar şeyler öğreniyorsunuz ki e, cumartesi günü bir danışanımla konuşuyorum kendi halinde bir kız e, giderken e, işte dedi ki çok güzel bir kitap okuyorum ne okuyorsun şu kitap okuyorum Hı -hı. Hmm dedim. Bir de, de, de doktor bey size şunu söyleyeyim de şu, son zamanlarda seyrettiğim şöyle bir film var onu da mutlaka seyredim de. ben koşa koşa gittim o kitabı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ben, biz e, tabii bir ofiste oturup insanların dertlerini dinliyoruz ama tabii. o insanlar sadece dertlerini değil hayatla ilgili tabii. görüşlerini tahassüslerini e, farkındalıklarını da bize aktarıyorlar. Cenab-ı Allah'ın onlar üzerindeki kurgusunu size aktarıyorlar evet. Evet. O da bir kurgu yani ilahi kader yazılmış. Hocam bir şey anlatayım size. Buyurun efendim. Hayat tabi hayatta tesadüf diye bir şey yok. Yok. Ee, yok. İki şey anlatayım müsaade desen kısa güzel. kısa anekdotlarla. Ee, bir gün çok ciddi bir ruhsal rahatsızlığın e, pençesinde bir genç kız. E, ...geldi işte ilaçlarını... ...tanzim ettik, ee, işte... ...yükselme dönemi denen şeylerdir, aşırı hareketli... ...böyle çok konuşkan, böyle... E, ...muhakemesinin yerinde olmadığı... ...dönemler... Ee, ...kızcağız giderken bir not... ...bıraktı, avucunun... ...içinde sıkı sıkıya bir şey tutuyor bana... ...bir tutuyor ve bana onu... ...emanet etti... ...ilaçları düzenlendi, şeyi... E, ...terk etti, ofisi terk etti... ...ee... Dedi ki bunu lütfen ben binanın dışına çıktığım zaman okuyun. Allah Allah. Enteresan bir şey. Ee, ben de onun ona verdiğim söze sadık kaldım. O ofisi terk etti, binayı terk etti, uzaklaştı. Açtım, üç tane kelime çıktı içine. Bu kız o muhakeme kusurunun içinde, o rahatsızlığın içinde bu üç kelimeyi yazıp bana bırakmış. Sabret şükret seyret aman ya rabbi yani şimdi ya bu nasıl bir şey ee, bu kız bunu kelimeleri nereden buldu sabret hadi o kolay evet. şükret o da kolay ama seyret seyret en zoru o. en zoru en zoru o. yani sabret zor da hani evet. lojik gibi daha çok tabii çok insandan duyarsanız şükret tabii. onu da duyarsanız ama seyret de çok zor duyarsınız. Ama sanki de böyle aşama aşama... Önce sabret, şükret. Bunları yapabilirsen zaten seni. E seyret. tabii. Şey o zaman başlıyor zaten yani. <gülüyor> yani çok muazzam e, zenginlikler var her insanda. Çok büyük zenginlikler var. O kadar e, işte günlük hayatın içinde sıradan zannettiğiniz bir insan... ...öyle bir insanın dizinin dibinde oturmuş oluyor ki... Tabii. ...ve ondan öyle hazineler taşımış oluyor ki... Biraz konuştuğunuz zaman fark edebiliyorsunuz. O hani Şimdi her sizi dinlerken keşke ruh hekimi olsaydı... diye içimden ama mümkün değil bu yaşsansan. Hocam siz zaten ruh hekimisiniz. Yok. Yok. Sizler bizim ruh hekimimizsiniz. Ruh hekimlerinin de daha büyük ruh hekimlerine ihtiyacı var. Bir hikaye daha anlatayım Lütfen. izleyicilerimiz Lütfen. açısından belki ilginç olur. Bir gün e, oturuyoruz yine bir genç bir hanım Dikkatle bakmaya başladım yüzüme. Dedim niçin bakıyorsunuz ofiste bir danışan danışılan hasta hekim münasebeti içinde. Ya dedi ben sizin yüzünüzü birisine benzetiyorum dedi. Olabilir dedim ben yani televizyon programlarına çıkıyordum bir dönem. E, görmüşsünüzdür mutlaka şey yaparken ekranlar arasında gezilirken dedim. Yok yok dedi ben İngiltere'den yeni geldim yani sizi televizyonlardan tanıyor olamam dedi. Hı -hı. Zaten ben sizi tanımıyorum annem almış uyu dedi. Hı -hı. Ee, sonra durdu durdu dedi ki siz dedi hiç Umut'la ilgili bir programa çıktınız mı? Allah Allah çok enteresan bir hayatımda bir defa Umut'la ilgili bir konuşma yaptım. O da e, bizim Kenan Gürsoy Hoca'nın Hı -hı. E, düşünce iklimi Hı -hı. programı vardı. Hı -hı. Orada sadece 45-50 dakika Umut konuştuk. Ee, evet dedim. TRT'de böyle böyle bir program. Evet dedi. TRT'deydi dedi. Biliyor musunuz dedi. Ben bir gece dedi. Yaşadıklarımdan çok bunalmıştım. Ee, yanıma işte içki şişelerimi aldım. Ya. Bir sürü şeyi aldım. Ee, i̇laç aldım. Yüzlerce ilaç aldım. O e, içkileri devirip üzerine e, yüzlerce ilaç alıp hayatıma son vermeye ha. e, niyet ettim. İntihar edeceğim. Yani. İntihar edeceğim. Bir arkadaşım, nöbette olan bir arkadaşımın e, dairesine gittim. E, o gece nöbetçiydi, hastanede çalışıyordu. Ben o gece o, orada hayatıma son verecektim. Sonra e, işte yavaş yavaş ilaçları almaya başladım. E, kanalları değiştiriyorum. Onda te, e, Türk televizyonu da var. E, çanak antenini alıyor diyor. Allah Allah. Sizin programa denk geldim diyor. İki tane insan diyor... 45 dakika umuttan bahsettiler... Diyor. ...ve bıkmadılar... ...ve bıkmadılar... <gülüyor> ...ben diyor o gece vazgeçtim diyor... ...yani insan tabii şu anda bile... ...anlatırken tüylerim diken diken oluyor... ...hani... ...Hazreti Mevlana'nın bir sözü var ya... ...sadece... Su, e, ...susamış dudak suyu aramaz diyor... ...suda susamış bir çift dudağı arar diyor... ...bazen... ...işte bir söz, şifalı olacak bir söz... ...eğer Cenab-ı Hak onu murad etmişse, etmişse... ...hiç olmayacak biçimlerde... ...o <gülüyor> koskoca bir denizi aşarak... Evet. ...efendim kıtayı aşarak... E, ...olmadık bir yerde bir insanı e, buluyor. E, biz mantıken olmadık diyoruz... E, biz... ...ama olduk. Tabii, tabii. Yani... Biz mantıken çok doğru olmadık diyoruz... İbde dememiz de evet. lazım... Evet. ...ama kaderullah böyle bir şey işte. Eyvallah. Dolayısıyla hiç... E, hiçbir insandan ümidi kesmemek. Aynen öyle. Hiçbir şarttan ümidi kesmemek hiçbir vakitten, lazım. Hiçbir vakitten, hiçbir şarttan evet. ne yapabiliyorsak odur yani hadise. Tabii. Mesela geçtiğimiz sene için çok e, olumsuz nitelemeler kullandılar. Ben de incindim biraz. E, bir yerde de yazdım. Uğursuz 2016. Aman Uğursuz evet. 2016. Yahu zamanda uğursuzluk yoktur. Dehre sövmeyin, dehr benim diyor. Kutsi evet. hadis değil mi hocam? evet. E, evet. Ee, yani zamana, mekana uğursuzluk atfetmek bizim e, geleneğimizde yok. Bir de ayrıca biz ne uğurlu ne olursa onu bilmeyiz. Tabii. Yani Kitab-ı Hakim'de buyruluyor yani onu ben bildim diyor. Tabii. Bizim şeyimiz neydi? Sabret, şükret, Seyrede. seyret. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Sabret, şükret, seyret. Seyredeceğiz. Yani bir de tabii meşhur... Ee, Hızır ile Musa'nın kıssası. Ya. Yani büyük bir öğretici. Çok tabii, büyük bir tabii, ders. Lojik çözmüyor meseleyi. Tabii. Hikmet var. Hikmetin içinde hikmet var. Yani hakim. Hakim tabii yani. Hayatımızda da sanki hocam e, geriye dönüp baktığımız zaman çok mutlak bir zorluk. Aşılmaz bir ee, dert gibi gördüğümüz şeyler, işte 20 sene sonra 30 sene sonra baktığımız zaman bir latife gibi geliyor. Evet, aynen Değil öyle, mı? aynen öyle. Hele ben hayatıma baktığım zaman hiç öyle yani akılla şöyle yaptım, böyle gittim hiç bir kurgu var. O kurgu tıkır tıkır tıkır işliyor. Ben de böyle hakikatle o diyorum bu kurguyu nasıl yapıyor? Yani nereden sokuyor, nereden çıkarıyor, niye öyle getiriyor? aman Rabbi demekten başka çaremiz yok ha biz yine zahire riayetle işte sabah kalkalım şöyle yapalım akşam gidelim böyle edelim buna hiçbir itirazım yok hı hı. son gayretimizle hı hı. ne isteniyorsa bizden zahir yapmaya çalışız ama biliyoruz ki ben çok iyi biliyorum ki yani bunu işte itiraf edeyim tabi da böyle birebir olmuyor herkesin huzurunda oluyor o kurgu işliyor yani o, o kurgu işliyor kul ne yaparsa yapsın ...ilahi taktik devam ediyor... ...bu kulu mesuletten kurtarmaz... Hı hı. ...bir de o hadise var... ...zaten hayatı akılla... ...lojikle açıklayabilsek... ...o zaman e, metafiziye... E, ...hacet yok... ...yani bir manada... E, ...inancı hacet yok... ...bu biraz iddialı bir söz oldu... ...biz hayatı akılla açıklayamayız... ...akıl bir yere kadar götürüyor hayatı... ...inancın gölgesinde... ...ışığında akılla açıklayabiliyoruz... E, ...gayb dediğimiz bir hadise var... Şimdi seyretteki... E, ...güzellik şu... ...her an yeni bir... E, ...şey çıkıyor ortaya... ...yani hayat bizi kendine alıştırmıyor... E, ...külli yemin hüve fişen... ...şuunat-ı ilahi... ...renkleniyor, çeşitleniyor... ...gören göze... O her an yeni bir şendedir... Evet, ...diyor ayet-i kerime... Evet, ...diyor o ayet-i kerime de öyle buyurulmuş... ...dolayısıyla onu görmemiz lazım... 2016 da e, siyasi konjunktürde, doğrusu benim beklediğim. Gerçi bu bir başka sohbetin de konusu olabilir. Bir, tabii böyle bir konuyu bu kadar güncellememeliyiz. O da ayrı bir şey. Benim beklediğim, e, hiç de şaşırmadığım hı hı. ve daha da devam etmesini gayet tabii gördüm. Çünkü İslam medeniyeti yeni bir hı hı. hamle içerisinde bu çok nedol olarak görülüyor. Altyapısı eksik olmasına rağmen yeni bir e, hamle içerisinde ve bir iddia içerisinde hı hı. kendi varlığını <gülüyor> deklare ediyor ortaya. E, bu da çok tabii kabul edilecek bir şey değil. Onu yani aydınlanma felsefesiyle, ondan sonra sanayi devriminin mantalitesiyle, postmoderniteyle hatta işte geçen de öyle yine bir konuşuyorduk filan. Modernite bitti mi, bitmedi mi? Dedim ki modernite bitmedi. Habermas da aynı şey söylüyor. Niye bitmedi dedim. Postmodernite bir tez ortaya koymuyor. E, moderniteyi e, bütün argümanına gelen reddediyor. E, olmayan bir şeyin reddi de olmaz mantıkı. Demek ki modernite var ki postmodernite onu reddediyor. Belki şöyle söylemek lazım. Antimodernite demek lazım postmoderniteye. ...çünkü post malumunu... Latince sonra sonrası demek... E, ...halbuki... E, ...post modernite'nin muhtevasına... ...baktığınız zaman o büyük bir... ...red... ...peki red... E, ...bir tez değil, sadece... ...bir antiteyi, bir varlığı siz reddediyorsunuz. Ve bizi çok bulanık bir yerde bırakıyor hocam. E, e, yani tabii. Anything goes. Her şey mübah. Kafalar karışıyor. Her şey göreceli evet. hale geliyor. Evet. Hakikat bul bulanıklaşıyor. Evet. E, bunu inşallah başka bir başka programımızda onu, konuşalım. Onu, konuşalım e, kıymetli böyle. hocam, gönlünüze sağlık. Şikayet e, yok. Şikayet yok. Evet. Bugünkü e, sohbetimizden çıkan... E, ...netice şikayet yok, Tesli, eylem var. Teslimiyet, tevekkül teslimiyet var. ve eylem var. Evet, eylem var, e, teslimiyet var. E, fakat halden şikayet yok. Yok. Eyvallah hocam, sağ Kıymetli e, dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da... E, ...Gönül Sadası programını dinlediniz. E, kıymetli hocam Saadettin Ökten'le... ...bendeniz Kemal Seyer konuştum. E, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. E, Hoşçakalınız efendim.